الحمد لله ثم الحمد لله فالحمد لله الحمد يوافي نعمه ويكافره زيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصبيه وقليل خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين محترم المسلمون bir şeyi doğru anlamak onu tarif etmek ile mümkündür. Kur'an-ı Kerim neler getirmiştir? Bize neler emretmektedir? <gülüyor> bunu etraflı bir şekilde anlayabilmek için onu tanınmamaya ihtiyacımız var. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifse Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an-ı Hakimi tarif ederken ifade buyururken fil ne neb'u men qablukum ve haberu ma Sizden önce yaşayan insanların milletlerin başlarına gelenler ne kadar olaylar varsa işte onlar Muhtasar bir halde Kur'an'ın içinde ve hukmu ma aramızdaki davalar, saygılı bir çocuk nasıl yetiştirilir? İffetli kadınlar İslam toplumunda yeniden nasıl inşa edilir? Ticaretimize bereket, toplumda insanların birbirine saygısı yeniden nasıl tesis edilebilir? Aramızdaki bütün meselelerin çözüm ve çaresi onlar. Sonra, geleceğe dair, Dünyamıza ahiretle bütün bir fotoğrafını yeniden nakşedebilmek için kalıcı projeler hangi insanların elinden çıkacak? Onun çözüm ve çaresi de Allah'ın kitabında. Peki, bu Kur'an-ı Hakimi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ümmetine nasıl öğrettiler? Sokakta öğrettiler. Mescidi Nebevi'de oturdular, karşılarını aldılar. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimizle bir gece namaz kılıyoruz. Kad hemamtu ente ve sellem. O kadar ayakta uzun durdular. O kadar uzun okudular ki ayaklarım Tâfetim yetmedi. Oturmak, Peygamber aleyhisselamı o halde ayakta bırakmak istedim. Yani Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i en ziyade mihrapta, sabah akşam yatsı namazlarında okuduğu Kur'an'a ı Hakim'le öğrettiler. Muaz Cemel oldular, Ubey bin Kâb oldular, Abdullah bin Mesud oldular. Efendimizden aldıkları Kur'an hakimi farklı diyarlara, iklimlere taşıdılar. Oralarda bir mescid-i oldular, razı oldular, nur oldular, Kur'an muallimi olarak Allah'ın ayetlerini öğrettiler. Hudaybiye yazıyor ki: Hamilul Kur'an, hamilü rayet-i İslam, hafız demek. Kur'an muallimi demek İslam davasının Kur'an-ı Hakîm'in olmak demek her biri bir bayrak oldular. Kimi Eba Yübel Ensari olup İstanbul'da Kur'an'la <gülüyor> dünya cemasında dalgalandı. Kimi Bilal-ı oldu Şam'da dalgalandı. Onun için Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam onların itibarını Allah Azze ve Celle katındaki yerlerini kıymetlendirirken buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın özel kadrosu var. <gülüyor> Sahabe soruyor Ya Allah kimdir bunlar? Ehlül Kur'an Ehlül Lâhi ve Kâsatû ehl Kur'an Onlar Allah Azze ve Celle'nin özel işte birinci kuşakta Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabını görüyoruz. Tabiin ve sonraki kuşaklara bu bayrak elden ele devam ediyor bugüne geliyor. Asabın son yılları. Tabiin devralacak. Fakat bir kirlenme var. Kur'an muallimleri araya dünyevi meseleleri karıştıranlar var. Okuduğu Kur'an-ı Kerim boğazından aşağıya inmeyen kariler var. Soruyor insanlar, Allah Resulü'nün hesabından Abdullah i̇bn Mes'ud'a ricada bulunuyor diyorlar ki Nasıl anlayalım? Bime yo Rab'u ahlul Kur'an, kim Kur'an'ın hamili? Kim hafızı, kim gerçek bir meseli, nasıl öğrenelim, bize bir ölçü, bize bir kriter arz eder misiniz? يُعْرَفُ <gülüyor> بِلَيْلِهِ Ehli Kur'an, herkes uykuya çekilince kalkar gece, gece namazlarıyla kainatın sahibinin huzuruna çıkar, ben geldim Allah'ım kitabını okumaya, Kuzuruna işte bu okuyuşta riyâ yok Allah'ım der. Ve bi gündüzü tuttuğu namile oruçlarıyla, ve bi vera'ihli haramdan uzak durmasıyla, ateşten kaçarır gibi, kaçar gibi beladan musibetler, onu cehenneme götürecek meselelerden firar etmesiyle tanırsınız Kur'an'ı. Efendimiz Aleyhisselam böyle insanlara bıraktılar, onlardan bugüne kadar geldi. Peki biz bir Müslüman olarak acaba bizi gecemizle, gündüzümüzle, veramızla, takvamızla Ehl-i Kur'an olarak bu toplum tanıyabiliyor mu? Bunun muhasebe ve muhakemesini yapmalıyız. Muhterem Müslümanlar, bu noktada durursak okuduğumuz Kur'anı hakim karşıda iz bırakacak. O cillet, kalplerin o ayetleri almak için hafakanlar içinde kıvrandığını göreceksiniz. Hani Hazreti Ömer alıyor Allah'a Hasan bin Sabit'e soruyor diyor ki Hasan. ''Sen Arap'ın büyük şairi daha şiir şey söylemiyor, neden susuyorsun?'' Diyor ki, ''Biz öyle bir kelam duyduk ki, Kur'an geldikten sonra Arap'ın en büyük şairi dilini yuttu, nasıl konuşsun Aslan?'' Dilini yutacak millet. Eğer biz, yüreğimiz, kalbimiz, dibimiz Allah kelamına layık olur, tanınırsak, Karşıda izi olacak. Peki, şu benim hitamı olsun. Mısırlı bir mütefekkir, alim, ellili yıllarda Mısır'dan bir gemiyle New York'a gidiyoruz. Geminin içerisinde 120 yolcu var. Sadece 6 tane Müslüman. Karşımızda misyonerler. Kendi dinlerini anlatıyorlar. Zaten birçoğu isyanlığa mesut, daha dindar nasıl olurlar bunun için çırpınıyorlar. Günlerce sürdü deniz yolculuğu. Cuma günü dedim ki biz de şu denizin içinde bir cuma namazı kılalım. <gülüyor> Kaptan İngiliz, gittim ricada bulundum müsaade etti. Cuma namazı için önce neler gerekiyorsa hutbe sonra namazı eda etti. Biz bunu yaparken geminin içindeki bütün yolcular etrafımızda halk oldular. Bizim ibadetimizi seyrediyorlar. Namazı bitirince bir kadın Yugoslavya'daki zulümden kaçıyor. Hristiyanlığı daha iyi yaşayabilmek için bir yer, bir yurt arıyor kendisine. İnsanların o hayret bakışlarını yerelerek yanıma yedi. Elime kapanmak istediği müsaade etmedi. Fakat gözyaşlarını tutamıyor. Hani Kur'an haber veriyor ya وَاِذَا سَنِعُوا مَا اُوزِلِيْلَ الْرَسُولِ تَرَعَيُنَهُونَ O Kur'an gözlerden yaşları getiren Allah'ın ayetleri. Titriyor kadın. Az İngilizcesiyle bir şeyler söylüyor, fakat anlatamıyor. Neden etkilendin diyoruz hutbeden, orada anlattığımız bir meseleden mi? Arapça konuşup anlama imkanı yok. Başka bir şey diyor sürekli. Başka bir şey derken sonra hutbe esnasında okuduğu Kur'an ayetlerini tilavet etmeye başlayınca Kadının titremesi kalade bir boyuta geldi. İşte benim yüreğimi bunları sarsıyor dedi. Bunlar kimin sözüdür söyler misin? Allah'ın ayetleridir. Hristiyanlığı yaşamak için Yugoslavyadan kaçan misyonerler karşıda onu bekliyorlar. Sürekli dinini anlatıyorlar. Böyle bir kadını oradan alır, alır da o Kur'an, ona da La İlahe illallah, Muhammed Resulullah dedirtir. Allah'ın ayetleridir bunlar. Dilimizi ve yüreğimizi ona hazır hale getirmeliyiz. O zaman şunu göreceksiniz. Dört tarafı denizle kaplı bir ada, deprem olmuş. Yollar yok zaten, kimse gidemiyor. Gökten bir paket getiriyorsunuz. O şehri yeniden yapılandıracak. Ne kadar çare ve çözüm varsa onun içerisinde böyle bir kitap hiçbir yere götüremesiniz. İşte onu Hazreti Cebrail ile Cenab-ı Hak göndermiş. Yaratılmadan öncesi dünyanın, çocukluğumuz, dünya hayatımız, ölümümüz, Kabriniz, dirilişiniz, ahiretiniz, cennet ve cehennem, her şey o kitabın içerisinde. Çözüm ve çare, gökten paraşütümüz, çorbamız, ilacımız, her şeyimiz o kitap. Ela imnapsen kelam, u ablakan u nizam, kelamullahin melik كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه وإذا قل القرآن فسمعه لا لعلكم لعملك.